Allah'a adanmış gençlikler 4. Ebu Hanzala Bizleri Ramazan'a eriştirmekte fırsat sunan Rabbimize layıkıyla hamdolsun. Salat ve selam, onun güzide nebisine, pak âline ve ashabına olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de iyice daralmıştı. Her geçen gün işkencelerin dozajı artıyordu. Büyük destekçisi olan amcası ve eşini kaybetmişti. Çevre illere müracaat etmiş, Davetini sunmuş, kovulmuş ve dışlanmış olarak Mekke'ye dönmüştü. Kendi yurduna giremiyordu. Şayet birinin emanı olmasa öldürülecekti. Hüzün, keder ve sıkıntı. İşte böyle bir ortamda Allah subhanehu ve Teala Medinililerin kalbini İslam'a açmıştı. Onlar Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinlemiş, onun davetine icabet etmiş Medine'de bulunan kavimlerine İslam'ı arz etmişlerdi. Bizler için pek anlam ifade etmese de, sahabe ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bu çok önemli bir gelişmeydi. İslam'ın Ensara ihtiyacı vardı. Allah subhanehu ve Teala onlara yardımcı olacak bir zümrenin gönlünü İslam'a açmıştı. Cabir radiyallahu an şöyle diyordu. Medine'de şöyle demeye başladık. Ne zamana kadar Resulullah'ı bu hal üzere bırakacağız? O Mekke dağlarından kovulup korku içinde mi yaşayacak? Bizden yetmiş insan haç mevsiminde ona gittik ve Ey Allah Resulü! Sana biat etmek istiyoruz dedik. Ahmet, Hakim. Bu taife, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu sıkıntılardan rahatsız olmuşlardı. lisan halleri şöyle diyordu adeta. Biz Medine'de rahat içerisindeyiz. Dilediğimiz gibi davet yapıyor, Rabbimize kulluk ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve kardeşlerimizse bu emniyet ve rahatlıktan mahrumdur. İşte bu düşünce, ikinci Akabe beyatının gerçekleşmesine sebep oldu. Allah Resulü, amcası Abbas'ı yanına alarak ensarla sözleştiği mekana gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların biat talebine şöyle cevap vermişti. Bana canlılık ve tembellik halinde işitmek ve itaat etmek, darlık ve bollukta infak etmek, iyiliği emredip kötülükten nehy etmek, Allah katında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan konuşmak, bana yardımcı olmak, şayet beldenize gelirsem nefislerinizi, eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumak üzere biat ediniz. Bizler biat etmek için ayağa kalktık. Esad bin Zurare, Resulullah'ın elinden tuttu. O yaş olarak onların en küçüğüydü. Yavaş olun ey Yesripliler! Siz biliyorsunuz ki, Allah Resulü'nü Mekke'den çıkarmak, tüm Arapları düşman edinmek, seçkinlerinizin öldürülmesi, kılıçların size musallat olmasıdır. Eğer buna sabrederseniz, ecriniz Allah'adır. Korkarsanız, bunu beyan edin, sizin için özür olur. Bizler, çekil önümüzden ey esat, biz bu beyatı bırakmayız dedik ve Allah Resulüne biat ettik. Abbas bir köşede oturmuş olanları izliyordu. Allah Resulüne şöyle diyordu. Ben ehliyesiri bir tanırım ama bunları tanımıyorum. Bunlar kavminden yeni, genç olanlardır. Ahmet, İbni Hibban konuşmaları okunduğunda bu sözleri ancak kabile yönetmiş, ''Hayat tecrübesi olan insanlar söyler.'' diye düşünülebilir. Ancak konuşan da biat eden ve Medine'de rahatsızlık duyup, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem davet eden de gençlerdi. Önceki yazılarımızda ısrarla altını çizmiştik. Biz, gençlerinin sorun değil, ensar olduğu bir ümmetiz. Biz, gençlerinin cahil değil, alim olduğu, korkak değil, mücahit olduğu, içine kapanık, kendi sorunlarıyla uğraşan değil, davetçi olduğu bir ümmetiz. Biz, gençleri ilaçlarla ayakta duran, yük bir ümmet değil, insanlığı kurtarmaya yeminli gençlerden müteşekkil bir ümmetiz. Bu din ne zaman ensara ihtiyaç duymuşsa, hep gençler ön saflarda olmuştur. Bu, İslam için böyle olduğu gibi, cahiliye içinde böyledir. Tüketen, sapıtan, eğlenen, küfrün değerlerini koruyanlar da hep gençlerdir. Genç kardeşim, dün Mekke'de Rabbin Allah'tır dediği için korkutulan, kovulan insanlar vardı. Ve Medine'de bulunan gençler bu duruma rıza göstermediler. Yapabileceklerini yapmak için yola koyulmuşlardı. Bugünse dünyanın doğusunda ve batısında İslam ehli kovulup korkutuluyor. Bir cephede savaşan yiğitler yardım istiyor, bir başka cephede esirler. Bir cephede can ve mal güvenliği olmayan davetçiler nida ediyor, bir başka cephede kimsesiz kadın ve çocuklar. Tüm dünya parçalayıcı hayvanın avına düştüğü gibi, İslam ehlinin üzerine üşüşmüş vaziyetti. İnsanlığın öğretilerinde barış ve huzur aradığı necis Budistler dahi kinlerini kusuyor, Müslüman olarak bildikleri kavimlere. İslam'ı yaşıyor olmaları veya olmamaları hiç önemli değil onlar için. İslam'a müntesip olmaktan öte, İslam'a bağlı olmayanlar dahi, bu kin ve düşmanlıktan nasibini alıyor. Yani, sana ihtiyaç var, hem de hiç olmadığı kadar. Senin rahatsız olman ve silkelenmen gerek. Bir sorun, bir dertte de ben olmamalıyım diyerek, bana düşen nedir bilinciyle hareket etmen gerek. Tüm dünya dört bir koldan benden yardım beklerken, ben neyle meşgulüm sorusunu çokça sormalısın nefsine. Hayallerimde ne var? Ben de Cabir ve o dönemin gençleri gibi, bu böyle olmaz, kardeşlerimizi ne zamana kadar bu hal üzere bırakacağız diye dertlenmeliyim demelisin. Sen de biliyorsun ki, fıtrat boşluk kabul etmiyor. Temiz ve pak olanla meşgul olmayan kalpler, çirkin ve kirlenmiş olanla meşgul olmaya mahkumdur. Yol arıyorsak, yol bellidir. Allah'ın adadıklarını kabul ettiği, adlarına Kur'an indiği ve Allah'tan razı olup, Kendilerinden razı olunan gençler gibi olmaktır hedef. Onları bu sevgiye ulaştıran özellikleri tespit edip, bu sıfatlarla ahlaklanmaktır ve kendimize tekrar tekrar hatırlatmaktır. Onlara örnek yapan Rasulullahu sallallahu aleyhi ve sellem görmüş olmaları değildi. Nice namazda ayağını onun ayağına, omuzunu onun omzuna dayayan gençler münafık olarak helak olup gittiler. Huneyn günük kalmini kayırmakla, Onlara ganimetten fazla vererek adaletsizlikle itham ettiler. Öyleyse görme, tanıma, bilme işi değildir. Bu Allah'ın kitabında, Resul'ün sünnetinde belirlediği özellikleri hayata geçirme ve bu konuda dertli olma meselesidir. Her genç bilmelidir ki, Allah'a adanmayan gençlik vebaldir ve adandığı yer hüsrandır. Gençlik hareket ve güç çağı, yerinde durmayan enerji misalidir. Allah'a yönlendirilmezse ya şeytana ya cahiliyeye ki bu küfürdür ya da zahiri Allah'a, batını dünyaya ve masiyetlere adanan bir çağ olur ki bu da nifaktır Allah muhafaza. Bizlere örnek olan gençlerin en belirleyici özelliklerinden biri Kur'an'la aralarında özel bir bağ olmasıydı. Kur'an'ı en iyi okuyan kim dediğimizde gençleri görürüz. En meşhur hafızlar gençlerdir. Kur'an'ın tefsirinde söz sahibi olan sahabeler, Ebu Bekir döneminde an döneminde Kur'an'ı toplayan, Osman radıyallahu an döneminde çoğaltan, abid olup Kur'an'ı virt edinenler yine genç sahabilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kur'an'ı dört kişiden okumayı talep edin. Abdullah İbni Mesud, Salim, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Buhari... Kur'an hususunda o kadar ilerlemişlerdi ki birçok Ebu Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum bu sahabelerden Kur'an okumaya teşvik edilmiştir. Bunlardan ilki Abdullah bin Mesud radıyallahu an 20 yaşlarında İslam'la tanıştı. Yaşının çok altında bir görüntüsü vardı. Bedeni zayıftı. Onunla Kur'an arasında özel bir bağ vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnsanları ondan Kur'an öğrenmeye teşvik ettiği gibi kendisi de sallallahu aleyhi ve sellem ondan Kur'an dinlemeyi seviyordu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Ben sana indirildiği halde mi sana okuyayım dedim. O onu başkasından dinlemeyi seviyorum dedi ve ben ona Nisa suresini okudum. Muttafekun aleyh. İbn Mesud radıyallahu an Kur'an'la olan münasebetini anlatıyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki, ben onun nerede, kim hakkında indirildiğini bilirim. Şayet Allah'ın kelamını benden daha belen birini bilsem ve ona ulaşmak mümkünse mutlaka ona giderim. Buhari Onun Kur'an hakkındaki düşüncesi, nefsini teskiye babından söylenmiş bir söz değildi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şahitliği eşliğinde söylenmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir ve Ömer'le beraberdi. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh namaz kılıyor ve Nisa suresini okuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Kur'an'ı indirildiği gibi okumak isterse, Abdullah'ın kıraati üzere okusun buyurdu. Ahmet İbni Mace. Kur'an i̇bn Mesuda radiyallahu şu sözleri söyletmişti. Kur'an'ın taşıyıcısı, insanlar uyurken geceyi ihya edişiyle, insanlar yerken gündüzü orucuyla, insanlar sevinirken hüznüyle, onlar gülerken ağlamasıyla, onlar konuşurken susmasıyla, onlar kebirlenirken huşusuyla bilinmek zorundadır. İbn-i Kayyım, fevait. Salim radiyallahu anh, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ashab'a Kur'an'ı öğrenin diye tavsiye ettiği bu genç henüz ergenlik çağındaydı. Huzeyfe'nin radıyallahu an azatlı kölesiydi. Ayşe radıyallahu anha bir gün hüzünlenmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumun sebebini sordu. "Şimdiye kadar duyduğum en güzel Kur'an okunmasını işittim." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyanı görmek için mescide çıktı. Okyanın salim olduğunu görünce, senin gibilerini ümmetimden kıldığı için Allah'a hamd olsun buyurdu. Ahmet, ergenlik dönemine Medine'de ulaşmış bir genç, Allah Resulü'nün varlığından dolayı Allah'a hamdettiği bir insan. Sebebi ise Kur'an okuyuşu. Kur'an'ı olan bağı, Salim'i öyle yüceltmişti ki, Ömer radıyallahu an vefat ederken şöyle diyecekti. Şayet Ebu Ubeyde bin Cerrah, veya Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim yaşıyor olsaydı, hilafeti ona devrederdim. Onca büyük sahabe yaşıyorken, Ömer radıyallahu an gönül rahatlığıyla hilafeti bir gence devredeceğini söylüyor. Bu gencin en belirgin özelliği, Kur'an'la arasında olan özel bağ. Bu bağ öyle bir bağdır ki, şehadet öncesi ona şu sözleri söyletmiştir. Şayet savaştan kaçarsam, Kur'an taşıyıcıları arasında en kötü ben olayım. Kaçmamak için bir çukur kazdı ve onun içinde savaşıp şehit oldu. Zor bir savaştı. İnsanlar kaçmaya başlamıştı. Salim radiyallahu an okuduğu, tefekkür ettiği Kur'an'ın ayetlerini hatırlamış ve Kur'an ehline kaçmanın yakışmayacağını düşünmüştü. Muaz bin Cebel radiyallahu an yirmili yaşlarda Allah Resulüne iman etmişti o da Kur'an'la arasında özel bağ olan sahabelerdendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun ilmine şahitlik etmişti. Ve bu genci asabına ondan Kur'an öğrenin diye adres göstermişti. Ciltler dolusu tefsirlerin olmadığı, kitap bir yana, ayetlerin yazılacağı kağıt parçalarının altın değerinde olduğu bir dönemde yetişmişti Muaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz kıyamet günü, âlemlerin önünde olacaktır, demişti. Hakim Ubey bin Kâb radıyallahu anh. Allah Resulüne iman ettiğinde henüz bekar bir gençti ve uzun süre evlenmedi. Allah Resulü'nden Kur'an dinliyor, hıfzediyor ve yazıyordu. Kur'an'la bağı öyle kuvvetliydi ki Allah subhanehu ve Teala ismini anmış ve inen ayetlerin ona okunmasını emretmişti. Enes radıyallahu anh, şöyle rivayet etti yine Suresi'nin ilk ayeti indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Kabu çağırdı ve "Ey Ubey, Allah bunu sana okumamı emretti." dedi. Ubey, "Allah benim ismimi mi zikretti?" diye sorunca, "Evet." diye cevap verdi. Bunun üzerine Ubey ağladı. Buhari, Müslim. O radıyallahu an Allah'ın kelamına o kadar bağlı ve bu kelamla irtibatlıydı ki Allah subhanehu ve Teala Resulüne onu ismiyle zikretmiş ve inen ayetleri ona okumasını istemişti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona Kur'an'daki en büyük ayet hangisidir diye sormuş. Ubey Ayetel Kürsi'dir diye cevap verince onu ilminden dolayı tebrik etmiştir. Allah'ın anması, Resulü'nün kendisini ilminden dolayı tebrik etmesi sebebi ise Kur'anla arasında olan bağ Kur'an tefsiri denince akla ilk gelen sahabe Abdullah İbni Abbas radıyallahu an sahabenin en gençlerinden biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde henüz bulu çağındaydı. Bedir ashabının olduğu meclislerde bulunuyor. Ömer radıyallahu an emsali sahabeler ona Kur'an ayetlerine dair sorular soruyordu. Henüz 18 yaşındayken tüm İslam alemine fetvalar veren Kur'an ayetlerine dair soruları cevaplayan bir gençti. Kur'an'ın tercümanı, ümmetin mürekkebi, alimi lakaplarıyla anılan Kur'an talebesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bağrına basmış ve "Allah'ım, ona kitabı öğret." diye dua etmişti. Buhari, Müslim. Ömer radıyallahu an onu Bedir ashabından yaşlıların olduğu meclislere yanında götürürdü. Bazıları bundan rahatsız olmuştu. Sen bu genci bizim meclislerimize getiriyorsun. Bizim onun yaşında çocuklarımız var demeye başladılar. Ömer radıyallahu an o mecliste bulunanlara Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ayetlerini sordu. Nasr suresi. Verdikleri cevapları dinledikten sonra İbn Abbas'a radıyallahu an sen bu ayet hakkında ne diyorsun diye sordu. İbn Abbas Fethi Mekke'nin fethidir. Rabbini hamdla tesbih et ayeti ise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelini haber vermişti. Ömer radıyallahu an ben de senin bildiğinden başkasını bilmiyorum demişti. Buhari Kur'an'ı toplayan sonra çoğalmasında görevli olan Zeyd bin Sabit radıyallahu an asabın genç olanlarındandır. Ebu Bekir radıyallahu an ona bu görevi verirken şu hakikati dillendirmişti. Sen genç ve akıllı bir adamsın. Allah Resulüne vahi katipliği yaptın. Kur'an ayetlerini bir araya topla. Buhari O gençlerden biri de Abdullah İbni Ömer'di radıyallahu an. Nafi'ye onun evdeki hali soruldu. Siz onun yaptığına güç yetiremezseniz Her vakit için abdest alır ve iki namaz arasında sürekli Kur'an okurdu. İbnü i Sa'd Bu örnekler yeter sanırım. Bu gençlerin Kur'an'la okuma, anlama ve tefsir yönünden çok kuvvetli bir bağları vardı. Ve onları asırlara örnek yapan özelliklerinden biri de buydu. Çünkü an dolsun ki size içinde sizin zikriniz olan, size şan ve şeref olacak bir kitap indirdik. Akletmez misiniz? Buyuruldu. Enbiya Suresi 10. Ayet bu kitap Allah'ın kelamıdır. İnsanı yaratanın en iyi bildiği ve tanıdığı varlığa yol göstermesidir. Onu hakkıyla okuyanlar, içinde kendilerini bulurlar. Hayır nedir? Hayrın önündeki engeller nelerdir? İnsanda olup da insanı kulluktan alıkoyan özellikler nelerdir? Bu olumsuz yönler nasıl terbiye edilir? İnsanın Allah'a subhanehu ve Teala kulluk yapabilmesi için gerekli olan her şey, bu kitaptadır. Bu kitapta insan vardır. Onunla alakalı ona dair her şey. Çünkü İsra suresi 19. ayette şöyle buyrulur. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Bu Kur'an en doğru olana iletir. Örnek almak isteyen muttakilere imam, salihlere göz aydınlığı olacak nesiller bu kitapla yetişir. Zorlu dönemlerde en donanımlı, hayırda öncü kadrolar bu kitapla arasında bağ olanlardan olur. Bu en doğru, belli bir zamanla kayıtlı değildir. Onlarca asır sonra gelenler dahi bu en doğru yola iletilmiş insanlarla hayat bulur, onların yol göstericiliği ve örnekliğiyle mücadele ederler. Çünkü bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik buyrulur. İbrahim suresi 1. ayette. Bu kitap onları karanlıktan çıkarmıştı. Kendileri aydınlanınca insanlara da aydınlık ve yol gösterici oldular. Onların yaşında insanlar klinik vakalar olarak kendilerine, çevrelerine, aile ve arkadaşlarına dünyayı zindan, karanlık ederken, onlar bu kitapla nur olup ışık saçtılar çevrelerine. Çünkü Yunus suresi 57. ayette şöyle buyruldu: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Onlar insanı hayırdan alıkoyan tüm olumsuzlukların dermanını bu kitapta buldular. Bu kitap onlara öğüttü. Unuttuklarında, daldıklarında, Rablerinin rahmeti, asilere tehdidi olanlara öğüt olup, onları tevbeyle Rablerine yönlendiriyordu. Kalpte oluşan ve sahibini helak eden kibir, öfke, kin, riya, zan ve Allah'tan başka varlıklara gönül bağlama sıkıntısının şifasını bu kitapta buluyorlardı. Onlar da insandı. Kibre kapılıp öfkelenebiliyorlardı. Ancak onların en samimi dostu olan Mus'haf'a bakınca, insanın basitliği, Allah'ın yüceliği, insanın Allah'a muhtaç oluşu gibi ayetler onları durduruyordu. Yeme, içme, insanlarla gereksiz beraberlik, çok konuşma gibi kalbi öldüren ve kalpte hastalıklar meydana getiren günlük yaşamın şifası Kur'an'dı. Rahmetin enginliğini bu kitapta buldular. Gençlik hata dönemidir. Muhakemenin zayıf, duyguların aktif, tecrübenin az olduğu bir kesittir hayattan. Hatalar, hatalar, kulları incitme, masiyetle Allah'ın gazabını çekme dönemidir. Onlar bu kitapta birçok gencin helak olduğu noktada hayat buldular. Şeytanın gençlere en tehlikeli oyunu, önce soldan, sonra sağdan yanaşmasıdır. Önce günaha düşürür, sonra sağdan yanaşıp, sen ne biçim bir insansın, her defasında aynı şeyleri yapıyor, Allah'a isyan ediyorsun, çocuk oyuncağı mı bu diye Allah'a karşı suizan oluşturur ve Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, birçok genç bu noktada helak olur. Örnek gençler bu kitapta rahmetin derinliklerini hissettiler. Onların hata ve günahı ne kadar çok olursa olsun, Allah'ın rahmetinden fazla olamazdı ve onlar Allah'ın hidayetin sahibi olduğunu, o hidayet ettikten sonra hiçbir şeyin kula zarar verip saptıramayacağını bu kitapta bulmuşlardı. Öyleyse dua, yalvarma, fakr ve zillet içinde Allah'tan hidayet istemeli, hidayetin kaynağı olan bu kitaba dört elle sarılmalıydı. Genç kardeşim, doğal olarak zihninde şu soru belirebilir. Kur'an'ın bu sıfatlara sahip olduğuna yakinen inanıyoruz. Rabbimiz öyle diyorsa muhakkak doğrudur. Ayrıca Kur'an'ın bu sıfatlarıyla terbiye ettiği bir nesil var. Çocuğu, genci, yaşlısıyla kökten değişmiş ve ideal toplumun seviyesine ulaşmış binlerce insan. Ancak bugün de Kur'an okunuyor, meal tefsir çalışmaları yapılıyor. Müslümanların evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında sürekli Kur'an dinleniyor. Güzel sesli kariler arasında İbni Abbas veya Muaz bin Cebel gibi asırlara örnek ve şahitlik edecek gençlere rastlamıyoruz. Bu haklı sorunun cevabı yine Kur'an'da mevcuttur. Kur'an her okuyanı, her dinleyeni değiştirip ıslah etmez. Onun onu okuyanla ilişkisi kayıtlıdır. Elif, lam, mim. Bu öyle bir kitaptır ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Bakara suresi 1 ve 2. ayetler. Daha Kur'an'ın girişinde Allah Subhanahu ve Teala bu hakikate dikkat çekiyor. Allah'tan korkmayan, ondan sakınmayan, bu bilinçte Kur'an'ı eline almayanlara, Kur'an hidayet olmaz. Şifa, öğüt, rahmet olarak etki etmez. Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve gaybda, kimsenin görmediği anda Allah'tan korkanları uyarırsın. Yasin Suresi 11. Ayet Allah'tan korkmayan, gözlerin ondan uzaklaştığı anda, Rabbine karşı gönlünde bir şey hissetmeyene, Kur'an'ın uyarıcı olması, onu çekip dönüştürmesi muhaldir. Hatta sakınmak için değil de, başka nedenlerle Kur'an'a yaklaşanlara Kur'an sadece zarardır. İleride zikredeceğimiz gibi, güzel okumak, insanlar tarafından beğenilmek, onunla cedel yapıp, insanlara üstünlük sağlamak niyetiyle yaklaşanların hastalıklarını arttırır. Hastalıkla başlayan süreç, küfür üzere ölmeye kadar varabilir.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 Anlıyoruz ki mesele Kur'an'ı okumak değil, ona yaklaşım tarzı, bakış açısıdır. Kimileri bu Kur'an'ı okudukça yükseldiler. Öyle ki onların isimleri ya Kur'an olup semadan indi ya da Kur'an'ın anıldığı her yerde onlar da anıldılar. Yazımızda örnek verdiğimiz gibi birçok genç sahabe bunlardan birkaçıydı. Kim ise bu Kur'an'la helak oldu. Okudukça kalbinde bulunan hastalıklar arttı ve ve küfürle ölüm gibi dünya ve ahiret hüsranına düçar oldular. Allah muhafaza. Şu ayet üzerine düşünelim. Haşır suresi 21. ayet. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. Ayetin son cümlesi dikkat çekicidir. Verilen misal, insanlar düşünsün diyedir. Kıyas yapıp paylarına düşen mesajı almaları gerekir. Şayet aklı olmayan bir dağ dahi, Kur'an'ın ayetleri üzerine indiğinde bu hale girecekse, Kur'an'ın en direk muhatabı olan ve akılla yaratılmış insan nasıl olmalıdır? Allah böyle bir hassasiyetle Kur'an'a muhatap olunmasını istiyor. Onda kendini arayan, azap ayetlerine kendi suretini yerleştirip, kalbi parçalanan, rahmet ayetlerinde, Rabbim, ben layık olamasam da, lütuf ve kereminle, ihsan ve fazlınla beni merhamete eriştir, diye yalvaran insanlar. Ayetleri hakkıyla tilavet eden, ahiretten sakınan, Rabbenin rahmetini uman okuyucular. Bu ayetle insana anlatılmak istenen işte budur. Sakınarak, Hassasiyetle Kur'an okuyun. İşte o zaman dağları parçalayacak bu Kur'an, sizleri dönüştürecek, karanlıklardan çıkarıp aydınlatacak, sapkınlıklarda size hidayet olacak, günahların oluşturduğu hastalıklar şifa ve öğüt olup Rabbin rahmetine kavuşturacak. Kur'an okuma adabı, yukarıda zikredilen hakikatten yola çıkarak, İslam alimleri Kur'an okuyanın ondan istifade edebilmesi için bazı hususlar zikretmişlerdir. Bunlar kitap ve sünnetten, Kur'an'ın üzerlerine etkisi tartışmasız olan, Selefi Salih'inin Kur'an okuma şekillerinden derlenmiştir. 1- Hazırlık Yapmak İnsanın bir şeye hazırlanması, ona verdiği önemi gösterir. Sevilen, sayılan bir varlığın huzuruna hiçbir hazırlık yapmadan girmeyiz. Allah'ın subhanehu ve Teala kelamını okumak, Onunla konuşmak, onun kelamına muhatap olmaktır. Bunun için hazırlık Kur'an sevgisini ve değerini kalpte arttırır. Bunlar zihni hazırlık. Kütüphaneden çekilip alınan sıradan bir kitap gibi olmamalı Kur'an okumamız veya herhangi bir yerinden okunmayla başlanan ve vakit öldürdüğümüz bir roman. Dağlara insanı parçalayacak ve Allah'ın kelamı olan bir kitabı okumaya başladığımıza zihnen bir hazırlık yapmalıyız. Ama eller kalpte, ve zihinlerde oluşan tasavvurlara bağlıdır. Abdest almak Kur'an abdestsiz okunabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumuş, asabını okutmuştur. Ancak bu tercih edilip, eftal olan değildir. Caiz olduğunun beyanı için yapılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ı temizlik üzere zikretmekten hoşlanırım buyurmuştur. Kur'an, zikirlerin en eftalidir onun kendini etkilemesini ve terbiye etmesini isteyen insanın, ona abdestle yaklaşması ruhi olarak hazırlık yerine geçecektir. Uygun bir zaman ve mekan seçmek. Kur'an her vakitte okunabilir. Okunmalıdır da. Cahiliye ehli ellerinde telefonlar, her ortamda müzik, video ve benzeri fuhşiyatla meşgul olurken, Müslüman da Rabbinin kelamıyla meşgul olmalıdır. Her halükarda, Okuyan ecrini ve kalbinin gıdasını alacaktır. Bununla beraber, ayetleri hissetme, tedebbür, gözden ve sesten kalbe yol açmak için uygun bir ortam gereklidir. Temiz, düzenli, ses olmayan bir ortam ve zihnin duru olduğu bir zaman. Kur'an, ilk nesli terbiye ederken, gece okuyuşuna dikkat çekmiştir. Müzzemil Suresi 6 ve 7. Ayetler Doğrusu gece neşesi, gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı etki bakımından daha etkili, söyleyiş olarak daha sağlamdır. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Daha etkili, söyleyiş olarak daha sağlamdır. Bunun zıddı gündüz okumasıdır. Onun içinde gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var buyrulmuştur. Elbette eftal olan, Geceyi Kur'an okuyarak geçirmektir. Buna imkan bulunmazsa, gündüzün uygun bir zamanı tercih edilmelidir. Beden temizliği Özellikle ağız temizliğine dikkat etmek gerekir. Ali radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiştir. Ağızlarınız Kur'an'a giden yollardır. Onu misvakla temizleyiniz. Bu hadisi i̇bn Mace ve İmam Beyhaki, Şuabul İman'da rivayet etmişlerdir. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem nakledildiği gibi merfu Ali'nin radıyallahu an sözü olarak da nakledilmiştir. Mevkuf. 2. Başlarken istiâze ve besmeleye riayet etmek. Nahl suresi 98. ayet. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Genç kardeşim, sen Kur'an'ı seni terbiye etmesi için okuduğunu unutmamalısın. Senin yaşlarında bir nesli ihya ve inşa etmiş, tarihe örnek olarak miras bırakmıştır. Kur'an, insanı iki adımda terbiye ve ıslah eder. a. Düşünmek ve hayata bakış açısı kazandırmak için kavramlar belirler. Onunla ıslah olmak isteyenlerin hayatına kavramlar yerleştirir. Müslüman yaşadığı toplumun değer ve kavramlarıyla değil, Kur'an'ın kavramlarıyla düşünüp konuşmaya başlar. Örneğin, toplum herkesin memnun olduğu, ilişkilerinde güvenilir insanları adam gibi adam veya düzgün insan diyerek tanımlar. İdeal ahlak ve yaşantı toplumda budur. İslam, salih Müslüman, müstakim insan ve benzeri kavramlarıyla bunu ifade eder. B. Kavramların içini doldurur. Yaşanmış hadiseler, tarihi olaylar, emirler ve nehîler, olması gereken vasıflar üzerinden, Müslümanın dil ve zihin dünyasına kazandırdığı kavramları doldurur. Kur'an'ı Rabbine adanmak için okuyan gençlerimiz, bu iki noktaya dikkat etmelidir. Kur'an'ın diliyle konuşup, onun kavramlarıyla düşünmek. Çünkü, amel tasavvura tabidir. Doğru düşünmemeyen, Doğru bir noktadan kendisine ve varlığa bakamayanlar salih amel yapamazlar. Kavramlar gözlük gibidir. Güneş gözlüğü takan bir insan dünyayı gözlüğün renginden görür. Kavramlar da böyledir. Şeytan Kur'an'ı tahrif edemez. Önceki kitaplara musallat olduğu gibi ayetlerle oynayamaz. Onları silip yerine kendi ayetlerini koyamaz. Bu kitap Allah subhanehu ve Teala tarafından korunmuştur insanı saptırmaya yeminli ve işinde mahir olan bu varlık, Kur'an'ın yanlış anlaşılması için elinden geleni yapar. Onu Musaf'ta tarif edemese de, insan zihninde tahrif etmeye çalışır. Bundan dolayı, onun şerrinden Allah'a sığınmalı ve besmele ile başlamalıyız. Allah'ın adıyla, onun subhanehu ve teâlâ adı ki, ''Onunla beraber yerde ve gökte hiçbir şey zarar vermez.'' Ebu Davud Tirmizi Bu gerçek Kur'an'la sonradan tanışmış insanlar için özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Cahiliyenin tasavvur ve yargılarıyla, kavram ve kalıplarıyla harap olmuş bir insanın Kur'an'ı Allah'ın muradı üzere anlaması çok zordur. O Rabbinin kelamını okurken şeytan ona yaklaşacak ve cahili kavramları zihninde canlandıracaktır. Bu durum çok tehlikeli olduğu ve çoğu insanı saptırdığı için Allah subhanehu ve Teala Kur'an okurken şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayı emretmiş. Her surenin başına kendi adını koyarak kulu kendinden yardım alarak başlamaya irşad etmiştir. 3. Kur'an'ı belli periyotlarla ve ağır ağır okumak. Düzen ve süreklilik kulluğun esaslarındandır herhangi bir ibadetin şer'i ve manevi faydalarına elde etmek isteyen kişi, onda da süreklilik göstermeli, sebat etmelidir. İnsanın Kur'an'a karşı soğukluğu, onu düzenli okuyamaması, selefin korktuğu meselelerdendi. Çünkü bunu, Allah'ın kuldan yüz çevirmesinin alameti, kendini ve kendini hatırlatacak şeyleri kula unutturması olarak görüyorlardı. Kalpte, Kur'an'a dair sevgi ve iştiyakın olmaması, Kur'an'dan sıkılmak onlar için nifak alametiydi. Tertil üzere okumak Kur'an okumaktan gaye okumuş olmak değildir. Onu anlama, hissetme, insanın hayatına müdahale etmesini sağlamaktır. Bunun için okuma şekli kitap ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Müzemil Suresi 4. Ayet Kur'an'ı tertil üzere oku Tertil etmek düzenli, hakkını vererek tane tane okumak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe, Kur'an'ı bu şekilde okudular. Kur'an'ı tertil etmeyen, tane tane okuma ilkesine uymayanları uyardılar. Ümmü Seleme radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyuşunu, tefsir edilmiş bir kıraattı, harf harf okurdu şeklinde vasfetmiştir. Ahmet, Ebu Davud. Yani harf harf okurdu ki, onu dinleyen, tefsir ediyor gibi anlardı Kur'an'ı. Enes'e radiyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kıraati soruldu. Allah Resulü uzatarak okurdu. Allah lafzını uzatır, Rahman lafzını uzatır, Rahim lafzını uzatırdı. Buhari, Abdullah İbni Abbas radiyallahu Kur'an'ı hızlı okuyan bir adama, onu öyle okumalısın ki, kulağın onu dinlesin, kalbin onu anlayıp, ezberlesin dedi Zâdül Meâd Abdullah İbn Mesud radıyallahu an Kur'an'ı şiir okur gibi okumayınız onun acayip ayetlerinde durunuz onunla kalplerinizi harekete geçiriniz düşünceniz bir an önce surenin sonuna ulaşma olmasın İbn Ebi Şeybe Kur'an'ın okuma şekli ve düzenli olmasının anlama ve hayata müdahale yönünden etkisi tartışılmazdır bundan dolayı okuma esnasında ağlamak hüzünlü bir ses tonuyla okumak, bunları yapamadığımız takdirde, sesimize bu hali vermek tavsiye edilmiştir. Çünkü insanın zahiri hali, batını haline etki eder. Zahiren aldığı hal, belli bir süre sonra iç dünyasına yansır. Ağır ağır, ağlama ve hüzün olan bir ses tonuyla okuma. Bu yalnız olunan ve kimsenin şahit olmadığı haller için geçerlidir. Aksi halde, amellerin en şerlisi olan riyaya kapı açılır. Hadiste, Kur'an okurken ağlayınız, ağlayamazsanız dahi ağlar gibi yapınız buyurulmuştur. İbn-i Mace 4 Düşünmek ve Anlamak Kur'an'ı düşünmek, ayetler üzerinde tefekkür ve onu anlamaya idrak, fehm, şuur, akletmeye çalışmak farzdır. Kur'an bunun için indirilmiştir. Cahiliyenin, din tüccarlarının insanları saptırmada, ilk kaidesi, bu Kur'an'ı biz anlayamayızdır. İkinci kaideleri, falanca çok daldığı için delirdi şeklindedir. Bu cahili zihniyetten ve sahiplerinden Allah'a sığınırız. Kur'an onu düşünmeye ve anlamaya davet ettiği gibi, bunu yapmayanları ağır bir dille kınamış, çirkin sıfatlarla zikretmiştir. Muhammed Suresi 24. Ayet Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden niye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Saat Suresi 29. Ayet Bu Kur'an ayetlerini iyiden niye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kamer Suresi 17. Ayet Andolsun biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem okuması böyleydi. O ayetleri düşünür, tüm benliğinde hissederdi. Rahmet ayetlerinde durur ve ister, azap ayetlerinde Allah'a sığınırdı. Gözlerinden yaşlar boşalır, sinesinde tencere kaynıyormuş gibi uğultular işitilirdi. Bir ayetin üzerinde durur, defalarca tekrar ederdi. Bunlar hep düşünme ve anlamaya bağlı şeylerdir. Onu düşündükçe kalp Kur'an'a açılır, kulak, göz, ağız, duygular adeta ayetlerin içine yerleşir. Seleften kimi Kur'an'ı okurken kalbini hazır hissetmezse okuduğu ayeti tekrar okurdu. Onu hissedinceye dek. İhya. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta şudur. İmam Gazali Rahmehullah, Kur'an okumanın batıni edeplerini sayarken... Kur'an'ı anlamaya engel durumları atmak şeklinde başlık açar. Bu başlık altında, günümüzde de ciddi problem olan bir noktaya değinir. Kişinin kalbinin, harflerin mahreçlerine yönelmesi ve onunla meşgul olmasıdır. Birçok insan, Kur'an'ı güzel okumak, sesi güzelleştirmek, onunla insanların beğenisini kazanmak için harcadığı enerjiyi, onu anlamaya, düşünmeye, yaşamaya harcasa Kur'an'la ihya olacaktır. Farklı farklı okuyan kariler, ilginç makamlar insanlara cazip geliyor. Bu, şeytanın Allah'a subhanehu ve teâlâ verdiği sözün bir gerçeğidir. Onlara söyleyeceğim. Yani hiçbir şeyin özünü, hakikatini talep etmeyecekler. Süs mahiyetinde olan zahire takılacaklar. Kur'an'ın özü olan anlama ve yaşamayı değil, güzel sese önem verecekler. Namazın özü olan huşu, Namazda Allah'ın huzurunda hissetme, kalbin ve zihnin okunanda toplanmasıyla değil de, huşuyluymuş gibi boyun bükme, nizami hareketler kısmıyla ilgilenecekler. Maalesef bu durum zahiri olarak görünüyor. Tavsiyemiz, bu hususta dikkatli olunması ve Kur'an gibi insanı ihya ve eşrefi mahlukat kılmak için inen bir kitabı, insanı riya ve nifak bataklığına sürükleyen bir kitap haline getirilmemesidir. 5. Yaşanmak için okumak ve kendini ayetlere muhatap görmek. Sahabe Kur'an'ı bu niyetle öğrenip bu niyetle okumuştu. Bu niyet onlarda iman ve salih amelin oluşmasına sebep olmuştu. Tabiinden Abdurrahman bin Sullem rahimehullah bize Kur'an okutanlardan Osman radiyallahu an ve Abdullah İbn Mesud radiyallahu an gibiler haber verdi ki biz Allah Resulü'nden 10 ayet öğrendiğimizde ondaki ilmi ve ameli öğrenmeden yeni ayetler öğrenmedik. Böylece Kur'an'ı, ilmi ve ameli bir arada öğrendik. Taberi Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, Biz Kur'an'dan öğrendiğimiz on ayeti hayatımıza geçirmeden yenisini öğrenmezdik. Kur'an insanlar onunla amel etsin diye indirilmiştir. İlk nesil onunla amel etmek için onu okudu. Sizse baştan sonu okuyorsunuz ama onunla ameli terk ediyorsunuz. İhya Kur'an okuyan kendini ona muhatap görmelidir. Emirleri üzerine alınmalı, Allah'ın nehileri onun şahsına yöneliyormuş gibi hissetmelidir. Ancak bu surette Kur'an'la bütünlük sağlayabilir. Gençliğini Allah'a adamaya talip genç kardeşim. Bu Kur'an ve onunla oluşan özel bağ, senin yaşındaki gençleri tarih sahnesine çıkardı. Onların her biri Kur'an'ın ehliydiler. Bu Kur'an'ın nesil yetiştirmek için var olan sıfatları, nur, hidayet, şifa, rahmet, öğüt, bakidir. Kur'an var olduğu müddetçe var olacaktır. Aynı niyet, aynı üslup, aynı adapla ona yaklaşanlar aynı etkiyi hissedecektir. Kur'an'ın ceplerde, evlerde, ezberde, elektronik aletlerde olması insanı ıslah etmez. Hatta kalbindeki hastalıkları artırıp onu helak edebilir. Kendine bir süre belirleyip, bu adablara riayet ederek Kur'an okumalısın. Etkilerini gördükçe, Kur'an senin için olmazsa olmaz azıklar arasında yerini alacaktır. Kur'an'a adabıyla yaklaştıkça, Kur'an kendini açıp, insanın hayatına müdahil olmaya başlar. İnsanı hayra teşvik edip, kötülükten alıkoyar. Masiyetin sıcaklığı bedeni kapladığında, adabıyla okunan bir Kur'an ayeti, bir tablo misali göz bebeklerini doldurur. Mefiz tembelliğe meyledip hayırdan kaçınca Allah'ın rızasının kullarını karşılaması genişliği yerler ve gökler misali cennetler insanı tâte çeker. Kur'an hayata müdahil olup kalpleri rızai ilahi yönünde harekete geçirdikçe kul da ona karşı ihtiyaç oluşur. Onu sorumluluk duygusuyla okuyup onunla ihya olmaya çalışan insan gönülden gelerek okumaya başlar. Sorumluluk duygusu yerini lezzete bırakır. Osman bin Affan radıyallahu anh, sizlerin kalbi temiz olmuş olsa Kur'an'a doyamazdınız demiştir. Seleften Sabin el-Bennani rahimehullah 20 yıl Kur'an okurken zorlandım. Sonrasında 20 yıl onunla nimetlendim. Lezzet olarak okudum buyuruyor. Allah subhanehu ve teala bizleri bu kitabın güzelliklerine muvaffak kılsın. Kalplerimizi kelamıyla dirilsin. Allahümme. Amin. Selam ve dua ile. Bu yazı, Tevhid dergisinin 8. sayısında yayınlanmıştır.